Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu ve selamü aleyhi ya seyidil evlin ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l-mursalin ve ila jami'il iri ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın el-ef'alül hüsnası ve, el ve aşkı anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın ef'alinin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 Onun için kıyamet günü Allah kullarını hesaba çekip, cennetlikler, cennete, cehennemlikler, cehenneme gideceği belli olunca, cehennemlik olan evlatlar derler ki, evet Resulullah Efendimiz buyurdu, Ya Rabbi, anama babama iki kat azap ver. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, evlatların böyle söylemesinden dolayı,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 davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Ona iman edince davetine icabet etmiş oluruz. İman etmeyince davetini reddetmiş oluruz. İman sevmekti. Sevmek için tanımak lazım. Marifetullah'a sahip olmak lazım. Bütün anlattıklarımız marifetullah'a sahip olmak içindir. Marifetullah'ı kazanmak içindir. Rabbimizi tanıyıp iman edebilmek içindir.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 Yani ben müminim demekle kimse mümin olmuyor. Şirk böylesine gizlidir, böylesine görünmüyor işte. Onun için Nebi'ye ihtiyaç vardır, Resul'e ihtiyaç vardır, Büşür-i ihtiyaç vardır. Şirki gören birine ihtiyaç vardır. Şeytan'ı gören birine ihtiyaç vardır. Küfrü gören birine ihtiyaç vardır.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 bu daveti yapar, yapmalıdır, yapmak zorundadır. Çünkü Vel Asr evet ne buyuruyordu? Vel Asr, innel insana lefi husr, and olsun ki, asra, yemin olsun ki, bütün insanlar husrandadır. İlle lezzine amenu iman edenler, ve amülü salihat, salih amel işleyenler, ve tevassev bil ve bil ser. hakka, sabra, davet edenler, müstesna.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 gören bir olur mu dedi? Sen körsün dedi. Bilen deyince Allah ile bile. Evet, evet. Allah'a göre bile. Hepimiz bütün sorunun artık Allah'ı bilmemek, tanımamak, yakınlığını tatmamak, iman etmemek, abd olmamak olduğunu biliyoruz. Evet. Allah'ın davet ettiği gibi bizim de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 işte namazı şöyle kılacaksın. Orucu böyle tutacaksın. Hadi yani bir gün bunu anlattın. Yani bu insanlar geri zekalıdırsen iki de bir bunu anlatıyorsun yeter. Yeter. Kim namazı bilmiyor? Kim abdesti bilmiyor? 7 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk da biliyor mu? Biliyor. Diyersen ona bir günde hepsini öğreteyim. Yani alimlerimizin din diye anlattıkları her şeyi bir günde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 Tamam, alim olur. Alim bu müydü? Allah alimi nasıl tarif etti? Allah'tan gerçek manada haşyet duyanlar alimlerdir dedi. Ancak alimler Allah'tan haşyet duyar. Haşyet, huşu, edep, aşk, muhabbet birdir dedi. Bir. Seven, sevdiğine karşı edeplidir ve haşyet duyar. Haşyet duyuyorsa hem edepli hem de muhabbetlidir. İmam bu.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 Cömertlik yapanlar, verenler, saçıp savuranlar. Savurmuş zaten. Onu çöpe atmış. Çöpe atmış o yetmez. Bir de ondan dolayı köfre girdi. Gösteriş yapmış oldu. Gösteriş. Riyakar oldu. İki yüzlü oldu. Münafak oldu. Rızasını gözetmediği için. Başka birilerine gösteriş yapıyor. Riyakar iki yüzlü münafık. Zaten karşılığını alamadı. Bir de ters taraftan Rabbine ters düştü. Çünkü her ne için yaptıysa, onu Allah'ın önüne koymuş. Allah'ın rızasının önüne koymuş onu. Evet. Sonra ne buyurmuştu? Allah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 Dolayısıyla o Darül Erkam'da Mekke'de Resulullah Efendimiz'in yetiştirdiği sahabe hepsi gökteki yıldızdı. Yıldız oldu. Bir tane bile fire vermedi oradan. Niye? diler de ondan. Rab, Rablerini bildiler, tanıdılar, anladılar, iman ettiler, teslim oldular.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 ya da hak etmezsin. Hak ederse evet, hak tecelli edersen için hakta olursun, hak ile olursun. Mesela kulun evet. Rabbini hak etmesidir. Hakkı hak etmesidir. Onun için imtihana tabi tutuyor. Evet, müehlet verirken uyarıyor, gönlüne vahy ediyor, dışarıdan da kullarıyla müdahale ettiriyor.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 Kula seç diyor. Dilyen iman etsin. İman da bellidir. Küfür de bellidir. <Gülüyor>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 Öyle yapmaya çalışıp, alemlerin Rabbine halife olanlardan eylesin, Rabbini temsil edenlerden eylesin, Allah'ın muradi üzerinde gerçekleşsin diye çabasını, gayretini sarf edenlerden eylesin inşallah. Allah hepimize razı olsun.